Bismillahirrahmanirrahim alamin ala ve, ala ve Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Efendim bugün insan konulu 23. sözün İkinci mefasından dördüncü nükleyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki bu mevcudat ona musakhar olmuştur. Eğer insan zaafını anlayıp kalen halen tavren dua etse ve aczini bilip istimda eylese o tesirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musakhar olur ki iktidar zatısıyla onun aşri mişarına muvaffak olamaz. Evet baştan alalım. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Evet. İnsanın nazikliği yani çabucak solu vermesi, sönü vermesi, sıkıntıya uğraması her zaman mümkün. Bu kadar zarif bir şey. Çocuğun e, temsilinde bu bize veriliyor. Çok kolayca etkilenen, çok kolayca hastalanan, çok kolayca solup gidiveren bir yapıya benzetiliyor çocuk benzetmesiyle insan. Diğer taraftan da nazinin yani nazı güdülüyor tabiri caizse ne istiyorsa veriliyor yetiştiriliyor hatta istemeden onun ihtiyaçları hazırlanıyor. İşte insan kainat içinde pek nazik ve nazinin bir çocuğa benzer zafında büyük bir kuvvet ve adzinde büyük bir kudret vardır. Evet, çocuk ne kadar zayıfsa o kadar çok merhamete, şefkate, ilgiye muhatap oluyor. Gücü kuvveti yerine geldikçe bu merhamet ve şefkat yavaş yavaş hele de kendi güç ve kuvvetine istinat edip bir çeşit kibir hali kendisine meydana gelip Pişmarıklık söz konusu olursa bütünüyle kesilebiliyor. Stotzettel bu benzeyi benzetme birçok yerde yapıyor. Mesela çocuk anne karnındayken hiçbir şey istemeden bütün ihtiyaçları bir hortum vasıtasıyla göbek kordonundan bütün ihtiyaçları görülüyor. Talep bile etmesine gerek yok. Bütün ihtiyaçlar en ince ayrıntısına kadar görülüyor. Dünyaya geldiğinde artık azıcık bir gayret sarf etmesi gerekiyor. Niye? Çünkü azıcık güç kuvvet gelmiş. Artık ağzını annesinin memesine yapıştırıp emmesi gerekiyor. Biraz daha güç kuvvet gelince artık öyle kolay gıdalar ona azlanmaya başlıyor bu defa. Çiğnemesi gerekiyor. Biraz daha büyüdüğünde artık anne babasının da onun sırtına vurup artık evladım kendi ekmeğini kendin kazanma zamanı deyip hayat mücadelesinin içerisine girmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla güç, kuvvet, bilgi e, ve iddia, dava işin içerisine girdiğinde rızık nazlanmaya başlıyor. Onun için dolayısıyla ne kadar zayıfsa o kadar kuvvetli bir yardım alıyor. Bu çocuğun e, yavrunun temsilinde bize arz edilen önemli bir keyfiyet. Acizinde büyük bir kudret vardır. Çocuk ne kadar acizse onu tehlikelerden korumak, düşmanlarından korumak için o kadar insanlar üzerine kol ve kanat geriyorlar. Ama güç kuvvet kendisinde söz konusu oldukça artık bu kudret yavaş yavaş onun üzerinden koruyuculuğunu kaldırıyor. Evet. Çocuğun temsilinde bu manaları görebiliyoruz. İnsan da kainatta böyle. Çünkü... O zaafın kuvvetiyle Vâdiz'in kudretiyledir ki şu mevcudat ona müstakhar olmuştur. Yani yeryüzü, gökyüzü adeta insanın ihtiyaçlarını görmek için etrafında pervane olmuşlar gibi. Bizim ne güneşe gücümüz yetebilir, ne baharı getirebiliriz. Ne bulutları bir yerden bir yere sevk edip hizmetimizde kullandırabiliriz. ...ne toprağın bağrına serttiğimiz tohumları yeşertme gücümüz, kudretimiz var vesaire. Dolayısıyla insan son derece zayıf. O kadar çok ihtiyaçları var. Ama bu ihtiyaçlarını görecek kudret yok insanda. Ama bu ihtiyaçları görülüyor. Bunları görüyoruz. Ha, demek ki gücü kuvveti her şeye yeten birisi insanın zayıflığına merhameten onun ihtiyaçlarını görüyor. Evet. Ve aczinin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahkar olmuş... Sen son derece de aciz. Yani etrafındaki düşmanlara mukavemet edebilecek durumda değil. Dolayısıyla onları onlardan koruyan, esirgen birisinin varlığını gösteriyor. Evet. insan zaafını anlayıp durum bu. İşte insan bu zaafını anlayıp kalen, halen, tavren doğalse. Yani tam bunun farkında ve iz anında olarak zayıflığını hissedip dua etse ve aczini bilip istimdad eylese, ne kadar aciz olduğunu, gücünün kuvvetinin hiçbir şey yetmediğini anlayıp düşmanlarından Allah'a sığınsa o tesirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musakhar olur ki iktidar zatisiyle onun aşırı mişarına muvaffak olamaz. Evet. İşte insan böyle bir iman ve itikatla yani Zaten farkında insan acizliğinin, fakirliğini biraz düşününce. Bu acizliğine ve fakirliğine merhamet edip onun bütün ihtiyaçlarını gönderen, onu bütün düşmanlarından koruyan, yani hayatı veren, hayata ne lazımsa veren ve hayata düşman olan her şeyden onu muhafaza eden Rabbine karşı insan bu iman ve itikadla, tevazu ve mahfiyetle halini ona arz ederek böyle bir kul tavrı içerisine girerse bir defa şükrünü yapmış olur bunun. Bu kadar şey kendisine veriliyor. Bunun farkındayım ve minnet ve şükran doluyum demiş oluyor. Bunu dediği zaman da kendisinin yapabileceğinin çok fazlası kendine verilmeye devam edecektir. Evet. Vayin şekertüm lezziden neküm buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü şükrederseniz artırırım. Yani bu nimetlerin farkına varır. Nankörlük etmezseniz ben daha fazlasını veririm anlamında. Dolayısıyla insanın kendi güç ve kuvvetiyle yüzde birine bile muvaffak olamayacağı şeyin çok çok daha fazlasını Cenab-ı Hak ona hizmetkar eder, ayaklarına seyler. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlumunu yanlış olarak kendi iktidarına hamle eder. Bu da çok sık başımıza gelen bir durum. Yani ihtiyaçlarımız var. Bunların bir kısmı daha biz dünyaya gelmeden hazırlanmış bir ...neye ihtiyacımız olduğu bilinerek her şey önceden bütün ihtiyaçlarımız görülmüş, hazırlanmış. Dolayısıyla dua bile etmemişiz çünkü var olmadan, hayatı tatmadan bunlar hazırlanmış oluyor bizim için. Diğer taraftan da dünyaya geldiğimizde de bazen hal duası ile ettiğimiz dualar kabul ediliyor. Ama biz dua ettiğimizin bile çok zaman farkına varamadığımız için bunu kendi güç ve kuvvetimize hamlediyoruz. Dolayısıyla şiddetli bir nankörlük etmiş oluyoruz. Çünkü verilen nimetin nimeti nimet olduğunu, Dolayısıyla bir münim tarafından ona ikram edildiğini, insan fark edemediğinden ciddi bir nankörlük hali içerisinde oluyoruz. Mesela, Tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet, Tavuğu arslan'a saldırtır. Evet. Bu da Nur Risale'lerinin birçok yerinde bize verilen bir örnek. Tavuğun yavrusundaki kuvvet tavuğu aslan'a saldırdır. Civciv. Güç ve kuvvetten mahrum bir canlı. ezili verecek bir canlı. Korumasız. Fakat Cenab-ı Hak o ödlek tavuğu, korkak tavuğu ona öyle bir himayeker yapıyor ki öyle bir kahraman haline geliyor. O aciz yavrunun hatır için... O anne tavuk ite saldırıyor, aslan'a saldırıyor. Sanki mahiyeti değişiyor. Yani tavuk normal şartlarda en küçük bir hareketten ürken ötleklikle meşhur bir canlı ama yanında civcivleri varken aslan kesiliyor. Evet. Niye oluyor bu? Niye oldu? Aslında daha sonra anlaşılıyor. Yemiyor, ona yediriyor. Aç kalıyor, Ya yani nasıl bir fedakarane hani, duygu taşıyor? Ama civciv biraz büyüyüp palazlanınca, piliç olunca artık onun acizliği bitiyor. Dolayısıyla Cenabı Hakk'ın onun emrine vermesini gerektiren hikmet de ortadan kalkmış oluyor. Artık tavuk yavrusunu değil himaye etmek, değil yemeyip ona yedirmek elindekini alıyor. Evet çünkü görev bitmiş oluyor. Onun için hiçbir fedakarlık artık katlanmıyor. Bu neyi gösteriyor? Eee civciv civciv kaldıkça öyle güç ve kuvvet, öyle bir güç ve kuvvet onu himaye ediyor ki o civciv bunu kendi güç ve kuvvetiyle mümkün değil elde Evet. Dolayısıyla o civciv o tavuğun himayesinin devamını istiyorsa acizinin farkına varıp fakirliğinin farkına varıp bunun tadını çıkarmaya çalışması lazım. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu o canavar ve aç arslanı kendine musahkar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. Arslan canavarlıkla meşhur ama bir yavrusu dünyaya geldiğinde sanki karakteri değişiyor. cenab onun kalbine şefkat denen bir iksir atıyor tabiri caizse. Yavrusuna karşı son derece kedi haline geliyor koca arslan son derece şefkatli bir halde. Etrafında dönüyor. Onu düşmanlarından koruyor. Yine yemeyip ona yediriyor. İşte cahid dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şayan-ı bir cilveyi rahmet. Üstad bunun değişik misallerini Risale-i Nurların değişik yerlerinde bize anlatıyor. Yani, bütün kainattan bu hakikati okuyabiliriz. Ne kadar zayıfsa, ve bunun farkındaysa o kadar iyi besleniyor, o kadar iyi korunuyor bütün canlılar. Ama güç kuvvet geldikçe bu korunma adeta nazlanmaya başlıyor. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki. O mutluluklardan binden birisine bin defa kuvvetiyle yetişemez. Demek zaf ve az onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musaffar eder. Evet. Çocukta bu var. Yani çocuk ya ağlar ya hazin öyle bir boynunu büküp dudaklarını büküp kaştaki insanın şefkatini tahrik edecek bir vaziyete gelir ve o insanlardan istediklerini kopar nasıl oluyor işte bu lisan halle bir duadır acizliğini, fakirliğini itiraf ediyor karşıdakinin gücünü, kuvvetini itiraf ediyor ve ondan yardım talep ediyor o küçücük çocuğa parmak kadar çocuğa kocaman insanlar adeta hizmetkar oluyorlar, onun ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyorlar demek zaf wards onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musallat eder. Şimdi böyle bir çocuk. O şefkati inkar etmek ve o himayeti itham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları teshir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. Evet. O kocaman insanlar belki kahraman insanlar o küçücük çocuğun hatırı için Onunla eğilip büyülüp onun istekleri için oraya buraya koşturup arzularını yerine getirmesi çalışırken öyle bir aktör edasıyla ben bunları güç ve kuvvetimle sevk ve idare ediyorum dediğinde iyi bir toka hak etmiş oluyor. Çünkü onların koşuşturmaları onun zafına, efendim güçsüzlüğüne, fakirliğine binaendir. Evet. Dolayısıyla insan acizliğinin ve fakirliğinin farkında olması da. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin taşmasına sebep oluyoruz. Tersi de tersine sebep oluyoruz. Yani nankörlükle karşılık verdiğimizde tokada müstahak oluyoruz. Cenab-ı Hak dünyayı da bize yar etmiyor. öyle olduğu zaman. İşte insan dahi Halik'inin rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda, küfran nimet suretinde, Karun gibi, ma utituhu ala ilm'' Yani ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım dese elbette sille-i kendini müstahak eder. Evet. İşte insanda birçok Cenab-ı Hakk'ın vergisi olan çekirdek hükmünde kabiliyetler var. İnsan bu kabiliyetleri Cenab-ı Hakk'ın e, ikram ihsanıyla çekirdekler ağaç yapmak gibi geliştirdiğinde. Ya çekirdeği toprağa atıyoruz. Artık hiçbir şey gücümüz yetmiyor. Suyunu veriyoruz, gübresini veriyoruz, bekliyoruz. Çekirdeği ağaç yapan ancak Allah'tır. Onun gibi bizim mahiyetimize ekilmiş birçok kabiliyet çekirdekleri var. İstidat çekirdekleri var. Bunlar ancak Cenab-ı Hak çekirdekken ağaç yapabilir. Evet. Dolayısıyla kendimize bir zeka, bir hafıza efendim buna benzer insanlar arasında temayüz etmemize sebep olacak bir vasıf inkişaf ettiğinde bununla İnsanın gururlanmaması gerekiyor. Bilakis Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu nimeti fark edip sana şükür ve minnetle dolması gerekiyor. Sana bu şükür ve minnetin gereğini yapması söz konusu olmalı. Evet. Dolayısıyla işte bunu ben de güç, kuvvet, iktidar var. Ben bununla kazandım diyerek şükürsüzlük, minnetsizlik hali içerisine girdiğinde o insan küfran, nimet etmiş oluyor. Nankör ünvanını kazanıyor yani. Dolayısıyla çok şiddetli bir silleye muhatap olabilir. Çünkü nankörlük insanın fıtratına zıt Cenab-ı kanunlarına da zıt. Evet. Dolayısıyla insan ne kadar mütevazi dolayısıyla kendine verilmiş olan e, kabiliyetlerin Allah vergisi olduğunu bildiği bunun için şükran ve minnet hisleriyle dolu olduğu zaman daha fazlasını hak edebiliyoruz. Ve Cenab-ı ikramıyla daha fazlasına muhatap olabiliyoruz. Evet, demek şu meşrut saltanat insaniyet ve terekkiyat-ı beşeriye ve kemalat-ı medeniyet celb ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil. Belki ona onun zafı için tesir edilmiş. Onun aczi için ona muavenet edilmiş. Onun fakrı için ona ihsan edilmiş. Onun cehli için ona ilham edilmiş. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Evet. Yani i̇nsan... Sultan hükmünde bu dünyada. Diğer varlıkları hükümetme açısından ve teknik teknoloji açısından böyle baktığımızda insana bunu niye verilmiş? İnsan kendi güç ve kuvvetiyle mi bunları celp etmiş? Hayır. Çünkü insanın aklının bile ne olduğu bilinmiyor. İnsan aklının işleyebilmesi için, yani zeka alametleri gösterebilmesi için o kadar çok şeye ihtiyaç var ki insanda. Yani sadece tıbbi bir şeyle ifade etmek gerekirse, insan anne karnındayken birkaç gram eksik kalsa insan geri gerizekar olarak doğuyor. Sadece bu. İnsanın zekası buna benzer çok faktörlere bağlı ve buna hiçbir insanın elinde değil. insan zekasıyla nasıl önebilir? kibre kapılabilir. En fazla insan bunun kendisine vermiş olan bir ikram olduğunu bilip, Dolayısıyla bunun şükür, sorumluluğu içerisinde olduğunu da bilmesi lazım. Evet. Dolayısıyla bu dünyadaki insanın bu hakimiyetinin, bu saltanatının sebebi insanın kendi celbi, gücü, kuvveti değil, galibesi değil. Bir adeta savaşarak işte yıldızları, efendim, güneşleri, bulutları emrine tesir etmiş değil. Belki onun zafı için ona tesir edilmiş. İnsan zayıf görülmüş. Bu zayıflığına merhameten, şefkatten, onun emrine verilmiş birçok şey. Onun aczi için ona muavenet edilmiş. İnsan aciz, bu yüzden yardıma muhtaç. Onun için ona yardım edilmiş. Onun fakrı için ona ihsan edilmiş. Sana o kadar çok ihtiyaçlar var, hiçbirini er ermiyor. Evet. Bu görüldüğü için ona ihsan edilmiş. Onun cehli için ona ilham edilmiş. İnsan hiçbir şey bilmez olarak doğuyor. Ve her şeyi anlayacak bir kabiliyet kapasiteyle insan yükleniyor. Bunlar insanın kendinin kendi eliyle emeğiyle elde ettiği şeyler değil. Anlayabilmek kapasitesi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın bir vergisidir. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidar ilmi değil. Belki şefkat ve ve rahmet ve hikmet ilahiyedir ki eşyayı ona tesir etmiştir. Gücü de kuvvetiyle değil insan. ilminin kuvvetiyle değil. Peki Cenab-ı şefkati, bize olan re'feti, rahmeti, hikmetiyle Cenab-ı Hak eşyayı bizim emrimize vermiş. Yoksa mesela deve Cenab-ı Hak o fıtratta yaratmasaydı biz develere nasıl hakim olabilirdik? Bir inek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 Öğretebilir miydik? Dolayısıyla onlar başka bir alemde bizim ağzımızı tatlandırmak için adeta böyle bir hizmetle talim edilmişler. Onu icra ediyorlar. Onun iktidarı değil. <gülüyor> Belki onun zaafının semeresi olan tesir-i Rabbani ve ikram-ı Rahmani'dir. Ey insan! Madem hakikat böyledir gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında acz ve zafın istimdat lisanıyla, fakir ve haciyatını tazarru ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster. Ve hasbunallahu ve nimel vekilde yüksel. İşte insan kul olduğunun bilincine ancak böyle varabiliyor. Yani acizliğini ve zayıfliğini gördüğü anda bu acizliğine ve fakirliğine e, mukabele eden kudretiyle, rahmetiyle mukabele eden Rabbini tanıyor. Bana şükran ve minnet hisleriyle doluyor. ve Bunu dua lisanıyla ilan ediyor. Ubudiyet dediğimiz, kulluk dediğimiz şey bu. İnsandan beklenen de bu. Dolayısıyla hasbunallah ve nimel vekil demek durumunda insan. Allah bize yeter. O ne güzel vekil. Yani bütün ihtiyaçlarımızı da görüyor. Bütün düşmanlarımızdan, tehlikelerden bizi muhafaza ediyor. Bunu dediği zaman insan yükseliyor. Yükseliyor öbür türlü düşüyor. Şimdi bunları anarken özellikle zaman zaman sebeplere takılıp kalıyoruz. Onun için de Üstad değişik yerler, değişik izahlarda bulunuyor bunun için. Mesela dördüncü noktada da birinci mefasın dördüncü noktasında da bu konuda Üstad'ın ifadeleri var. Nasıl bir çocuk eli yetişemediği bir meramını bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Yani ya fiili ya kavli lisan aczıyla bir dua eder. Maksuduna muvaffak olur. Diyor. Ayrıca birinci pencerede de bu konu ele alınıyor. 33. sözde. Oradaki ifadeyi aynen okumakta fayda mülaze ediyorum. Birinci pencere tam buna ait. San özellikle. Yani insanın muhtelif hacat ve mütenevi metalibi var diye Üstad başlıyor. O matlapları, o hacetleri ummadığı, bilmediği ve ele yetişmediği yerden münasip ve layık bir mevkide ona veriliyor. İmdada yetiştiriliyor. Halbuki hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz sonda bitirirken Üstad Hazretleri böyle bir faaliyeti, faaliyeti hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi neyle izah edebilirsin diyor. Ortada hikmetli, her şeyi gören ve rahmetle muamele eden bir icraat var. Şimdi mesela, bir yavru ele aldığımızda, bir inek ve buzağısı. Buzağı dünyaya geldiğinde onun bütün ihtiyaçları adeta hesaplanmış, kitaplanmış, nokta nokta, ölçülüp biçilip, tartılmış memeler musluğundan en münasip vakitte en münasip bir şekilde gönderiliyor. Bu yavrun bütün ihtiyaçları görülüyor. Şimdi ortada müthiş ihtiyaç içerisinde olan bir yavru var. Bu yavrun ihtiyaçlarını kim görüyor? Gördü diyelim. İhtiyaçlarını karşılayacak fiziksel efendim kimyasal birçok e, özellikleri çok özel özellikleri ihtiva eden sütü kim imal ediyor ve en önemli bir zamanlamayla yavrusuna gönderiyor, yavruya gönderiyor. Yani buzağı bu ihtiyaçları bilmekten çok uzak. En fazla açlığını bilir, o kadar. Ne kadar potasyuma, ne kadar kalsiyuma, ne kadar fosfora ihtiyacı olduğunu, efendim ne kadar e, kaloriye ihtiyacı olduğunu tıbbi özellik taşıyan birçok şeylere ne kadar ihtiyacı olduğunu bilemez. Demek ki bilen birisi var. Kim? İnek de bunu bilemez herhalde. Bilse de kimi fabrikalar kurup ihtiyaçlarını göremez. imal edip göremez. Görse zamanlamasını yapamaz. Dolayısıyla ortada müthiş hakimane, hikmetle her şeyi görüp bilip müthiş bir şefkatle karşılık veren biri var. İşte bunun farkına varabilmek çok önemli. Yani bu inek için söz konusu olduğu gibi insan için de söz konusu. Anneler, yavruların ihtiyaçları ne kadar bilir? Yavrular kendi ihtiyaçları ne kadar fark edebilir? İşte bütün yavrulara baktığımızda bunu görüyoruz. Bütün yavruların bütün ihtiyaçlarını gören, en münasip vakitte onlara gönderen kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, rahmeti sonsuz, bizim her halimizi bilen bir Rabbi gösteriyor. Evet, onu fark edebilmek, ona karşı şükran ve minnet hisleri dolabilmek, insanın varabileceği en yüksek yerdir. Bunu ancak kulluk şuuru ile insan fark edebilir ve kulluktan uzaklaştığın isbette bu manadan da uzaklaşmış olur. Evet, Bütün kainatta, bütün mahlukatın bütün yaratılmışların bütün ihtiyaçlarını gören ve veren bir Rabbi tanımak, ona o muhatap bulmak son derece önemli. Evet. Hem demek ki ben hiçim ne ehemmiyetim var ki? Şu kainat bir hakim mutlak tarafından kastli olarak bana tesir edilsin, benden bir şükrü külli istenilsin. Yani insan kendine şöyle kainat etrafına bakıyor öncelikle. Yani milyarlarca insan var. Ben de onların sıradan birisiyim. Hatta bazıları daha ileri gidip yani bu kadar canlı var. Ben de onlardan herhangi birisiyim. Ben de niye farklı bir şey istenirsin ki? Çünkü, böyle deme. Çünkü sen çenden nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Evet, maddeten bedenen hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen... Şu âşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi. Evet. Kainat eğer muhteşem bir sergiye benzetilirse insan bu sergideki muhteşem sanatlar, akıllara durgunluk veren hikmetleri seyretmek için gönderilmiş donanımda bir seyirci. Kainat bir yana, insan başka bir yana. Şu hikmetli mevcudatın belaatlı bir lisanın natığı. Evet. Mevcudat hikmetle dolu, bütün ilimler bu hikmeti adeta araştırıyorlar, şerh ediyorlar. İşte bunlarla kainatı teftiş edip bunları şuurla ifade edebilecek, konuşan bir lisan insan. Ve şu kitabı alemin anlayışlı bir mütalacısı, evet bu bir kütüphaneye benzetilebilirse bunu anlayacak, idrak edecek bu anlayış ve idrakini heyecanla ifade edecek bir mütalacı insan. Kainat bir kitapsa insan bir mütalacı. Kainat bir yana insan bir yana olur. Ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazır Bir açıdan bakıldığında da başka yerlerde ifade ederiz. Bir mescit baştan sonra. O mescitte de bir sacit lazım. Evet. Mescidde secdeden birisine ihtiyaç var. Madem kainat bir mescid olarak yaratılmış, işte şuurla bütün kainattaki bütün mahlukatın ibadetlerini fark edip, anlayıp idrak edip, kendisi de onların bütün ibadetlerini kendi namına, adet müfettiş, mümessil gibi anlayıp, onları temsilen Allah'a arz etme sadedinde secde eden bir varlık hükmünde. Böyle bir mescide, böyle bir nazır lazım. Ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Evet. Tüm mahlukatta ibadet edenler var. Ama herkes ibadeti cüz'i bir şekilde ifade edebiliyor. Kendine has bir ibadeti var. Belki kendi de farkında değil. Ama insan hem kendi ibadetini hem onların ibadetinin fark edebilen ve büyük bir külliyetle Cenab-ı Hakk'a arz edebilen anlayışlı, idrakli, hürmetli bir ustabaşı hükmünde, ibadet konusunda da. Evet. Mesela maddeten bir hiçse de manen böyle yüksek bir e, mevkiyi razı edebiliyor. Evet ey insan sen nebati cismaniyetin ciyetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sagir bir cüz, hakir bir cüzü, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki bütün dehşetli mevcudatı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Evet. Sanırım uzaktan bakınca bir yönümüz ne batata benziyor, bir yönümüz bazı hayvanlara benziyor. Sıradan bir canlı hükmünde insan. Son derece de fakir ve zayıf ayrıca. Yani o kadar çok ihtiyaçları var, yerine getiremiyoruz. O kadar çok düşmanları var, sürekli rahatsız ediliyor vesaire. Dolayısıyla çalkanıp giden bu sel içerisinde çalkanıp giden bir zavallı varlık hükmünde görünüyor insan maddede. Fakat muhabbet ilahiyenin ziyasını tazamun eden, imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip. Evet. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinin bir ziyası iman. Evet. Cenab-ı Hak bizi seviyor. Bu kadar mükemmel, muhteşem masumatını önümüze sererek kendisini bize sevdirmek istiyor. İman bu. Diğer taraftan da bizim her tür, bizi her türlü çirkinliklerden koruyacak. Ve her türlü güzelliklerle bezeyecek. İslamiyet gibi bir arzularını, arzularının manzumesini bize arz etmiş. Yani şöyle yaşasanız siz daha çok seveceğim tarzında. Cenab-ı Hakk'ın arzularının manzumesi olan İslamiyet var. İşte onunla da kendimizi terbiye edip kötülüklerden arındığımız zaman insan oluyoruz. İnsaniyet cihetinde abdiyetin içinde bir sultansın. Ve cüz'iyetin içinde bir küllisin. Bir teksin ama bir nevi gibisin adeta. Nevi şahsına münhasır bir küllisin yani. Küçüklüğün içinde bir alemsin. Ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın diyebilirsin ki. Pardon. Hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin. Benim Rab Rahim'im. Dünyayı bana bir hane yaptı. Ayı ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofray nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı. Ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. Yani insan Cenab-ı Hakk'ın muhatap aldığı ve onun için bu dünyayı dizayn ettiği bir canlı mertebesine yükseliyor. O zaman ay ve güneş benim için bir lamba hükmünde. Bahar bir deste gül gibi. Yaz bir sofra nimet önüme serilmiş ve hayvan bana hizmetkar tayin edilmiş ve nebatat benim bu dünyamı süslemek için o hanemin zinetli levazmatı yapmıştır. Dolayısıyla insan her şeyin üstüne çıkıyor. Bir kainat var ve kainatta insana arz edilen bunca Efendim, muhteşem ilahi isimler var, sıfatlar var, sanatlar var, hikmetler var. Bunları mütalaa etmekle Cenab-ı Hakk'a muhatap olan abdo, diyerek San, yalnız sana ibadetler, yalnız senden yardım dileriz diyebilecek seviye yükselir insan imanla. İşte kainatın üstüne çıkıyor insan. Netice-i keram, sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, yani sadece bedensel, hayvansal, zevklerinde. Efendim, zevklenmek yolunda gidersen esfel safiline düşersin. Çok aşağılara düşersin. Hayvan bile olamazsın ondan daha aşağı. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen ala çıkarsın. Yücelerin yücesine. Kainatın bir güzel takvimi olursun. Yani kainat seninle kıvamını bulur. Niye seninle kıvamını bulur? Yani böyle muhteşem bir sergi böyle bir seyirci ister çünkü. Bir muhteşem bir kitap böyle bir mütealacis mütealacisi ister çünkü böyle bir mescit böyle bir kul ister çünkü evet Cenab-ı Hak insanlığımızın idrakinde olup onun razı olabileceği güzel kullarından eylesin bizleri. Subhaneke, Elâ ilme lene illâ ma allamtene. İnneke ente'l alîmü'l hakîm ve ahru'd da'u'n Fatiha.